Ortalık Yer <gülüyor> Kuşaklar arası bir telefon hasbı B hali. Için, veriyelim. Veriyelim. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Serhan A'da ve Sarp Keskiner. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Sarp. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl her şey? Yeni yıl başladı. Kamyon gibi çalışıyoruz. Başınız hızlı başladı. O zaman kamyon konuşalım. Çünkü bugün baktım e, dolmuş e, zammı %30 civarı. Yani memur zammından %5 fazla. Bu durumda dolmuşçular ve memurlar üzerine bir yorum yapmayalım. Ama kamyoncuları konuşmakta fayda var. Evet, kamyon konuşalım. Ne dersin? Ne zamandır aklımızdaydı aslında hep bu kamyon üstüne sohbetler ediyorduk. Benim aklıma ilk gelen kavram kelime menzil. Çünkü kamyonculuk için hep menzil önde, menzile varma telaşı. Hem yükünü menzile vardırma hem yükünü boşalttıktan sonra aile menzil. Bu sefer aileye varma, aileye kavuşma. Apayrı bir dünya değil mi? Kamyonculuk dünyası. Orada menzil olunca durak durakta geçen zaman, yıldızlara karşı içilen sigara veya hülyalara dalma. Çünkü menzil biraz da o demek, yol boyu. Evet. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Rahmetli diyeceğim tam bu tarihlerde vefat ettiğinde. Artık tarihlerin de hepinin ucunu kaçırdık ama galiba 10 seneyi de geçtik. Hüseyin Alttekin'in Sao Paulo Biennale olması lazım. Ona yaptığı bir kamyon dolusu hevenkler içinde renkli plastik toplar işi. Ama o kamyondan hep taşar. Yani gabari fazlası vardır. Galiba başlığı da ben stüdyo sanatçısı değilim mi? Ben bir stüdyo sanatçısı değilim mi? Öyle bir şey. Hüseyin'i de vefatının yakın bir tarihinde sanıyorum 31 Aralık'ta zaman. Adal'ın ve bu arada biliyorsun o da İzmirliydi. Evet. İyi oldu. Dünyayla ilişkiden bek anlamında kamyon. Çünkü kamyon tam ortalık yer galiba. Kamyon ortalık yerde dolanan en önemli araçlardan bir tanesi. Aslında ortalık yerde. Yani otomobil evse kamyon ortalık yer. Evet. Yani ortalık yerde dolanan en önemli araçlardan bir tanesi. Bunun birkaç boyutu var. Birinci boyutu şu. E, durduğu yerde durmaması gereken bir araç. Sürekli hareket halinde olması gerekiyor kar üretebilmesi için, katma değer üretebilmesi için. Bir diğer taraftan kamyon, gabariye geldik. Ben de istihap adli ve idealistif kavramlarına değinmek istiyorum. E, hep istihap adli aşan yani hani Aufgerecht vardır ya Almanca'da hep böyle kendinden evet. dışarı uğramış miktarda yük taşımak durumunda olan kalmadı ama daha eski yıllarda e, özellikle saman kamyonlarının kule kavi bir şekilde yükünü yüklemiş olması ve işte onu bir yeri yetiştiriyor olması sebze kamyonlarının o besini bir yeri yetiştiriyor olması hep bir yetiştirme hali var ve bu yetiştirme haline aşkınlık getiren e, en önemli e, konuda Gabari'yi aşmak yani Stalbadini aşarak yük taşıma durumunda olmak. Bu arada yükü beğenmeme ihtimali de yok. Çünkü görmüşüzdür yollarda fabrikaların kapılarında e, yük verilir diye e, duyurular vardır. E, kamyoncu boşlanarken oraya uğrayıp yükünü de oradan alıp e, aldığı yükü bu sefer belki hiç menziline uymayan başka bir yere götürmek durumunda da kalabilir. Bu da onun evine dönüşünü geciktiren bir şeydir burada e, bu ideal istif meselesi de çok önemli değil mi yani kamyonu yüklemenin organı bağlamının e, çok kritik bir tarafı var o da o da bir ustalık ve e, beceri ve göz galiba ee, zaten yani bizim... o hep bir de domatesler uçar ya yola. Evet evet. <gülüyor> Saçarak gidilir Onu En çok ne dışı, uçar biliyor yani, musunuz? Kavano romantizmi yapıyor olmayalım artık. Evet en çok ne ya. uçar yüklerden, <gülüyor> en çok yüklenenlerden üç şey uçar: kum, pamuk, pamuk mevsimi. Bergama dikili hattında, e, Akisar hattında arabayla giderken yolun iki yanında. E, refüjlerin dibinin olduğu gibi Silme pamuk olduğunu görürsünüz Pamuk uçar Kum uçar Pamuk uçar ve siner değil mi bir yerlere Evet siner toparlanır Aslında katmeleri çok yüksek bir ürün olmasına rağmen Düşünün ki Hani e, hep yolun kenarlarını Kaplar Bir de ne uçar arpa ee, Aa, o da uçuşur. Evet, arpa ile ya. buğdayın kabuzları da e, en çok uçuşan malzemelerden biridir. Ne kadar üstü iyi kapatılırsa kapatılsın. Ve e, buna da kamyonun Firepa frepayı derler. Bilenin konuşması başka oluyor. Benim de aklıma hep başka şeyler geliyor. Chris Christopherson geliyor mesela. Aa, evet. Benim de aklıma Grateful Dead geliyor. Trucking. Ee, bir, bir kenarından dinlemeye değer ortalık yerde galiba. Evet. Ama bugün ortalık yerde başka birisini dinleyeceğiz. Ee, Şenal Karatepe'yi dinleyeceğiz. Ee, Hadi bakalım. Ş Şenal Karatepe benim The Stools grubumun gitaristiydi. Memleketi Burgaz'a, Lüleburgaz'a dönmek durumunda kaldıktan sonra Tır şoförlüğü yaptı. Çok iyi bir gitarist ve çok iyi bir blues vokalistidir. Evet. Zaten herhalde kamyonun müziği diye bir şey varsa o da herhalde. <gülüyor> Şenel, yolda olma, devamlı yere yetişme meselesi nasıl bir his? Keyifli bir his. Ee, özgürsün, kararlarını özgürce veriyorsun. Gece yaşam, e, yaşam durduğunda, işte sabah başlarken e, senin dışarıdan bakman ilginç oluyor. Benim gibi Kurallara uymayı seven ama hani yönetilmeyi sevmeyen insanlar için güzel bir iş. Çalışma saatlerin dolduktan sonra onu istediğin gibi istediğin yerde durmaya karar veriyorsun. E, belli bir coğrafyayı geziyormuşsun gibi hissediyorsun. Çok Hı -hı. her yani her an değişik mekanlar görüyorsun. Çok çok farklı ülkeler, farklı şehirler. Kardeşlik kültürü var mı? Bir dayanışma kültürü var mı? Kesinlikle var. Yani birbirlerini çok tutuyorlar. Ü ee, ülkelerini vattanlığı seven insanlar kesinlikle e, yolda e, yolda e, herhangi bir e, arıza veya kaza durumunda kaldığında kesinlikle birbirlerini tanımaları gerekmiyor. Hepsi durup birbirine yardım ediyor. Nerede olursan ol hangi ülkede olursan ol? Hı hı. Ee, o açıdan çok güzel Ben hala hala bıraktım ama mesela özel aracımla e, seyahat ederken. E, taksiyle, arabayla yani her, her kamyon şoförüne, her tır şoförüne yol veriyorum yani. E, yolda en çok yemeyi sevdiğin şey ne idi? Pizza'yı yemeyi seviyordum gerçekten. Bizde nedir? Ara, arabesktir. E, e, ar selvi boylu mal yazmalım tabii ki. Değil mi? BMC evet. kamyon evet. Kamyon aşkı BMC reklamıyla bildiğimiz e, sence bence BMC vaziyette. Ya da alırsın ee, Ford olursun Lord. Acaba e, çocukluğunda kamyonla haşır neşir olmamış çocuk var mı? Kız ya da erkek çocuk. Merak etmemiş olan var mı? Acaba. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, bir şekilde hayatınız kentle beraber kırsalda geçiyorsa, geçmişse ya da Kırsal'da doğup büyümüşseniz kamyon sizin hayatınızın ayrılmaz imgelerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü evet. e, şu da var yani az önce şimdi markaya bağlılık, kamyoncunun markaya bağlılığı hatta kamyoncuların bağlı kaldıkları markaya göre kendi kimliklerini oluşturması gibi bir takım e, alt kültürler vardı benim çocukluğumda. E, Tatlılar, e, geçenlerde ben Alsancak'tan bir taksiye bindim. Ee, ve taksi şoförüyle takriben yarım saat kadar Ford 1210 konuştuk. İşte çük jiklesi vardı, <gülüyor> rampada <gülüyor> rampada şöyle ivmelenirdi, ee, ara şöyle güzeldi. Nasıl heyecanlandı en sonunda eve geldi beni bıraktı dedi ki abi dedi, ben yıllardır bu kadar güzel muhabbet yapmadım dedi. Kamyon muhabbetine gelince onu bekliyormuş mu yersediyor? Evet, evet. Yani bu, evet aklıma sen köy dedin, benim aklıma şimdi şehirlerden eksik olmayan kentsel dönüşüm kamyonları geliyor, afriyat. Maalesef ya bugün onlar aklınıza geliyor. Ya Resulullah, evet, evet. deyimiyle. Ne diyor Tanul Bora, duyamadım. E, birikimin e, özel sayılarından birinde. İnşaat Ya Resulullah başlığını atmıştı da eksik olmayan e, kamyon şeyi ya hazır beton dökücüler ya hafriyat götürücüler. Evet zaten eski yıllarına zarar bugünkü e, dünyamızda kamyonların kapitalizmin en e, şirret araçları şeklinde kimliklendiğini görüyoruz ama daha eski zamanlarda e, kamyonların daha insani şeylere hizmet ettiği yıllarda diyelim. E, kamyon bizim için çok başka bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim. E, işte sanayide tanık olduğumuz kamyonların tamiratı, yoldaki sehir halleri, halleri ve tavırları. Tabii ki işte o zamanki modellerde hepsinin huyu suyu farklıydı. Hani az önce o yüzden taksici o kadar heyecanlandı diye anlattım. Tabii ki. E, taksici. Tecrübeli biriydi herhalde. Tabii şimdi, kamyonculuk ne? yapmış çok uzun yıllar taksi şoförlüğü yapmanınca. Şimdi yakalandı anlayacak. Tabii. O yüzden evet. zaten Ford 1210 deyince adam böyle işte bir yüzü güldü, gözleri yaşardı. Ondan <gülüyor> sonra e, ben dedi artık kamyonculukta istihap addimi doldurunca e, taksiciliğe yöneldim dedi. İstihap addine geri dönecek olursak hayatında tabii bir istihap addi var herhalde değil mi? Peki. Sonla yalnızlık arasında böyle bir korelasyon kurulabiliyor mu? Şarkılar kuruyor. Bunu en güzel evet. anlatanlar bence şarkılar ya da kamyoncularla oturup sohbet edebileceğiniz lokantalar. Biliyorsunuz yemeğinin iyisini kamyoncular yer. Öyle derler. İtiraf edebilir miyim? Ayvalık'ın girişinde bir tane manastır var. Böyle hafif bir tepecikte ana girişini düşün. Yani e, kabristana doğru olan manastır Şimdi eskiden e, gerçekten e, liman olmayan ama şimdi marinaya dönüşmüş olan o yerde bir tane manastır kalıntısı var. Üzerinde de eğri bir çam ağacı var. İşte o benim emeklilik rüyam. Neden biliyor musun? Üst katına kütüphane mi koyacağım? Alt katına sadece öğlen servisine kamyonculara patatesli yumurtayla menemen yapacağım. Fix menü. Siz mi pişireceksiniz? Tabii. Başka türlü anlamı yok. <gülüyor> <ve> <gülüyor> sırf şeyi için, muhabbeti için yani. Kamyoncu muhabbeti için. Çünkü ö, oradan çok mal da çıkar bir yandan. Evet bir de bakın şimdi başka bir şeye doğru geliyoruz aslında. Bu kamyoncular ne yiyor neyi yöne içiyor meselesi hakikaten şey çok meşhurdur biliyorsunuz. Kamyoncular gerçekten onlar nerede duruyorsa sen de dur derler. E, yol kültüründe öyle bir şey vardır. Evet o çünkü aralarında konuşulan ve bilinen noktalar değil mi? Tabii, Bazen tabii. kör bir benzincidir yani. Pompasının çalışıp çalışmadığı belli olmayan derecede kör. Ama işte ama orada Raif abi vardır. Raif şey... abi Aa. öyle bir kuru fasulye yapıyordur ya da Adanalı Vahap abi vardır. Öyle bir kebap yapıyordur ki onu sadece bilir ama biz baktığımızda... Ya da Serhan Hoca yumurtalı patates yapıyordur. Evet. Hocam yumurtalı patates yani. önemlidir çünkü o biliyorsunuz kenarı çekilip yapılan bir yemektir. Tamam. Yani e, piknik tüpü indirilir, patates dilimlenir, tavla büyüklüğünde. Tereyağı Aynen. ya da zeytinyağlı hemen böyle bir yumurta kırılır, o yapılır. E, Oracıkta. Evet, evet. Buradan da ben tekrar şeye gelmek istiyorum. Şimdi yolda gidiyorsunuz, uzun da bir yoldasınız. Bir şey dikkatinizi çekiyordur. E, belli köylerde tırların fark ettiğini görürsünüz. Başka köylerde o kadar çok tır yoktur. Bu bize neyi söyler biliyor musunuz? Neyi söylüyor? Şimdi o köyler önceden devecidir. Daha sonra deveci olup e, kamyonculuğa geçerler. Kamyonculuk denizli 70'li 80'li yıllarda kamyonculukla iştira, e, iştigal ederler. Arkasından da tırcılığa geçerler. Bu iş değişmez. Ege köylerinde eğer bir yerlerde... Birikmiş görürseniz ee, bilin ki o köy Savran köyüdür. Yani devecilikle başlamıştır. Deve, devecilikten nat olmuşlar. Aynen bu da, da başka bir şey söylüyor. Yani. Bize bu şeylerin hepsinde dolayısıyla e, deve sucuğu e, veya köfte bütün bunların hepsi son derece geçerlidir. Tabii ki patatesli yumurtanın yerini tutmayabilir e, bu konuyu bence bir daha düşünün ama... E, nihayetinde e, bu bize bir iz verir. Yani ona bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben vejetaryen değilim ama ete dokunmayacağım. İlerleyen zamanlarda dokunmayacağım. Hatta domatesle biberi, patatesi çok iddialı olur. E, manastırın bahçesinden. Tamam. E, şey diyeceğim e, bak şimdi ne güzel çağırıyor ortalık yer e, çağrışımı birbirine. Kamyon yazısı denen bir başka güzellik var. Ve süsü denen bir kasa kasacılar var herhalde. Tabii. Değil mi? Kamusarcılar var doğru. Bir de süsçüler var. Tabii. O apayrı bir zanat. Zanatkâr yani onu yapan. Sadece veciz değil aynı zamanda süs olarak da müthiş e, şeylerle karşılaşılır. O adamın dünyasını şey yapan, aydınlatan... Işıklarını bile saymıyorum. Çünkü o da geceleri bambaşka dünyalara insanı götürebilecek kadar fantezi dolu olabiliyor kamyon ışıkları. Biz konuşurken istedik, gerçekten de etimolojik sözlükte akrabalığa değiniyor. Ne diyor? Ses olarak geldiği kaynak ikisinin e, aynı yer diye belirtiyor. ...çok enteresan, onu bir hani sorgulayalım demiştik... ...İs iz arasındaki şeyi... ...ses yakınlığı acaba anlam köken olarak da var mı diye... ...e öyle bir şey çıkıyor yani... ...e o zaman bu gene bizi kamyona götürüyor... ...çünkü şimdi bu mesela Bluelar falan satılıyor ya... ...eskiden kamyonların evet. kasalarında... ...İs izleri vardı... Ve hangi kamyonun ne kadar iz bıraktığı da çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Benim de aklıma o geliyor. Yani aslında kamyonlar bir yandan yolda, yollarda menzile ulaşmaya çalışırken birçok iz bırakırken e, geriye de epey iz bırakıyordu. İşte iz bırakmakta çok makbul kabul edilmiyordu. E, bu da bizi gene kamyoncunun kendi seçtiği markayla kimliğini örtüştürmesi konusuna geri getiriyor. Hani bu döngüsel kültür var ya, belki burada da ka <gülüyor> döngüsel kavramlarda döngüsellik meselesine... <gülüyor> Kesinlikle. Zaten biraz ortalık yerde kurcalamaya çalışacağımız şey de bu galiba. Ve e, otomobil meraklılarında da kamyon arkasında kalma korkusu denen bir tipik bir fobi vardır değil mi? Hani onun için ne kazalara uğrayanlar da olmuştur. Aa tabii yaptık. tabii doğru. Başka bir şey daha var. Mesela yolların <gülüyor> giriş dönüş olduğu yıllarda başka bir fobi vardı otomobil sürücüleri için. Çapraz göz fobisi. Bundan haberdar mısınız? Ne sollarken karşına çıkması o Hayır. Şöyle bir şey yapıyorlar. O yıllarda uzun farla kısa farı çapraz bağlıyor kamyoncular. <gülüyor> Dolayısıyla bir farkı sayan arken uzun yanıyor ee, ve bu şekilde ihtiyaca binaen e, hangi şeridi görmek istiyorlarsa e, onu e, görebiliyorlar. Bu özellikle sollayanların hani solladığı anda eğer karşısından gelen kamyonun kendisine göre sol tarafındaki fark uzun yanıyorsa otomobil sürgüsünün gözünü alan bir durumdu ve bu çok tehlike yaratan bir meseleydi. Ama bir yandan da çapraz farcılık, çapraz gözcülük çok yaygındı 80'li yılların sonlarına kadar. E, güzelmiş, güzelmiş. Benim, benim uzun kamyon yolculuğum olmadı fakat ailede uzak eniştelerden bir tanesinin bilmiyorum nereye o etçilikle meşguldü, afyona gider gelirdi falan. Acaba kamyona koydu beni afyonan mı götürdü ama çok küçüktüm. Sadece deri ceketinin meşin Evet lazım bana meşin ceketinin kokusunu hatırlıyorum hı hı. kamyonun e, şoför mahalinde. Siz de hatırlarsınız. E, ben ona yetişen son kuşam çünkü bizim lise servislerimiz kamyondan çevirme otobüslerden oluşuyordu karsanlar Bursa karsanları. Tabii ki çok iyi biliyorum. Değil mi? Yani e, hiçbir dizaynı olmayan e, sadece kamyon şasesi üzerine oturtulmuş olan Bursa mamulyu çakma otobüsler vardı o zamanlarda. E, bu da e, geçenlerde görüyorum e, eski İzmir fotoğrafları diye bir facebook grubu var meraklısı baksın diyelim e, orada e, özellikle uçakma kamyonlar meselesi üstüne epey bir görsel paylaşıyor bir de çok ilginç bir e, forum grubu var bu daha ortada bloglar bilmem neler sosyal medya falan filan yokken Wall Türkiye diye bir e, forum grubu var bu forum grubunda kişiler e, bu e, kamyonların ...ve diğer ulaşım araçlarının... E, ...bunlar işte eski minibüsler... ...kamyonlar, otobüsler... ...bütün bunların hepsinin... ...işte şö, şanzımanı onun şöyleydi... ...bunun kornası böyleydi... E, işte bunun yanında şöyle stripler vardı... ...iştahım onun yanında... ...bir yandan da... E, ...böyle bir takım özellikleri vardı... ...bu araçların şeklinde muazzam... Hayır, bir ...enteresan bir şey... ...esne, olanlar, evet, esne takıntısı ya? çok enteresan değil mi? Evet... evet ...vazgeçilemiyordu anlaşılan... ...yani... O derinleştikçe, biri bir şey söyledikçe, biraz bugün bizim de ona döndü galiba şey ortalık yer ama olsun varsın. Biri bir şey söyledikçe öbürü onun didikleyerek daha derine indiriyor yani. Evet, işte bu da bir şekilde aslında ortalık yer muhabbeti onların yaptığı bu Türkiye Forumu'nda. E, pek tabii, pek tabii. Yani kamyon aksamı, bir de model üzerinden konuşuyorlardır, marka bile değil. Ohoho, yani. oho, tabii edisyonlarına kadar, doğru. Hocam o zaman e, en kısa vakitte size e, patatesli yumurta servis edeceğiniz hayalinizin gerçek olmasını temenni edeyim. E, amin, hepimize yeni yılda. Yeni yılda. Evet mutlu yıllar olsun dinleyicilerimize. Aynı şekilde hepsine sevgiler, selamlar.